Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Innel hamdulillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu ne billahi min şururi enfusina ve seyyiati a'malina. Men Allahu fela ve men yudlil fela Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve resuluhu. Emma ba'd feinna istaqal hadisu kitabullah ve hayral hadiy Muhammedin sallallahu aleyhi ve ve şerrü'l umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalale ve kulle zalaletin fînâr bizden olmayanlar şerhinde Allah'a isyanusunda mahlûka itâ adet edenler iman ehline benzemez başında devam ediyoruz Ali radıyallahu şöyle rivayet ediyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir seriyye gönderdi ve başlarına ensardan birini emir tayin ederek ona itaat edilmesini emretti. Bu emir yani komutanları öfkelendi ve şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem size bana itaat etmenizi emretmedi mi? Onlar da evet dediler. Emir benim için odun toplayın dedi. Onlar da topladılar. Bir ateş yakın dedi. Onlar da yaktılar. İçine girin dedi. Onlar düşündüler ve birbirlerini engellediler. Dediler ki. Ateşten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e kaçtık. Onlar bu halde devam ederken ateş söndü ve emirinde öfkesi dindi. Bu hadise Nebi aleyhisselatü vesselam'a ulaşınca şöyle buyurdu. Şayet o ateşe girselerdi, kıyamet gününe kadar oradan çıkamazlardı. İtaat ancak meşru olan konudadır. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Birkaç yerde tekrar ediyorlar bu rivayeti. Ufak tefek lafızlarda farklılıklar var. Burada Allah Azze ve Celle ey iman edenler Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de, yetki sahiplerine de buyuruyor ayetinde. Ee, yani Allah'a itaat mutlaktır. Herhangi bir kayda şarta bağlı değildir. Allah herhangi bir şey emrettiğinde derhal itaat edilmesi gerekir, sorgulanmaz. Resul'üne itaat de böyle. Bu yüzden Allah Azze ve Celle etiullah ederken itaat emrini müstakil zikrediyor. Ve etiyur rasul derken yine rasulüne itaati de mutlak bir itaatle zikrediyor. Ve ulil emri minkum derken yani sizden olan yetki sahiplerine gelince bunlara da itaat edin. Ama itaat lafzını ve etiyuu diyerek tekrar etmiyor Allah Azze ve Celle. Yani bunun anlamı şu demek Allah'a ve rasulüne itaate uygunsa ve sizden ise emir yani münafıklardan değil sizden müslümanlardan iman edenlerden samimi kimselerden. Bunlardan ise bu takdirde Allah'ın ve Resul'ün emrine uygun olarak takdirde ona itaat edin. Heytenaza tu fi şeyin. Herhangi bir şeyde çekişirseniz, niza eder, ihtilaf ederseniz ferudduhu ilaLlahi ve Rasul. Onu da Allah'a ve Rasul'e döndürün. <gülüyor> Aleyküm ve Sallâ <Sallântâ> Biz bu vakaya baktığımız zaman bu emir, bu komuta bizden yani o sahabelerden Sahabelerin kendi işlerinden bir emir. Allah Resulü onu emir tayin etmiş ve itaat edilmesini emretmiş. Fakat bu emir, bu komutan, bu yetki sahibi öyle bir emirde bulunuyor ki, yani dönüşleri esnasında o topluluk emirlerini kızdırıyorlar. Bir ateş yakın, kendiniz de onun içine atın diyor. Böyle öfkelenmiş. Bu emir Allah'tan ve Resulü'nden gelen itaate, şey emre aykırı bir emir. Bu komutanın emri. Allah'tan ve Resulü'nden olan itaati emirle itaati aykırı olduğundan dolayı bunlar itaat etmiyorlar. Ne yapıyorlar? Allah Resulü'ne dönüyorlar. Diyorlar ki ey Allah Resulü böyle böyle söyledi. Aleyküm selam ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki şayet itaat edip de kendinizi ateşe atsaydınız bir daha çıkamazdınız. Yani cehennemden çıkamazdınız. Bu söz sadece müşrik ve kafirler hakkında bir tehdittir. Yani cehennemden çıkamama müşrik ve kafir olanlar hakkındadır. Dolayısıyla Allah'ın ve Resulünün emirlerine karşı onların emirlerine aykırı olan herhangi bir emre itaat eden bir kimse isterse bizden olan bir emir olsun. Burada emir bizden olan, yani müminlerden olan bir emir. İsterse bizden olan bir emir olsun. Şahit bu emir Allah'a ve Resulüne aykırı bir emirde bulunduğu zaman, ona itaat edilirse bu cehennemden çıkamama tehditini gerektiriyor. Bakın. Yani Allah'a ve Resulüne itaat konusunda mahluka itaat söz konusu değildir. Yani ona olan hususlarda bu söz konusu olamaz. Dolayısıyla mesela baba, anne, alimler, hocalar, iş yerinde patron, Sıra. Sıra. Sıra. veya valiler, orduda komutan, bunlar, bunların hepsi Bizden oldukları takdirde, münafıklardan değil de bizden oldukları takdirde, salih kimselerden olduklarını varsaysak bile, eğer Allah'a ve Resulüne aykırı bir emirde bulunur da, kişi bunlara itaat ederse, bakın böyle bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Bunu bu i Müslim rivayet etmişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü buyuruyor ki, şayet itaat etseydiniz bir daha cehennemden ateşten çıkamazdınız. Ve devamında şu kaydı da zikrediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İtaat ancak meşru konudadır. Yani meşru olan ne? Allah ve Rasulünün meşru kıldığı. Yani yöneticilerimiz büyük planda e, itaat edilmesi söz konusu olan ve ayetin okunduğunda ilk anlaşılan en büyük yetki sahibi olarak halifeler, yöneticiler, başkanlar, valiler, belediye başkanları, neyse artık iş yerinde patron veya Evlat için anne babası. Bunlar da itaat edilmeleri emredilen kimseler. Fakat demek ki bunlara itaat ancak meşru olan konularda. Yani Allah'tan ve Resulü'nün gelene uygun olmak zorunda. Uygun olmayan bir konuda itaat ettiği zaman, mesela bakın, deniyor ki, mesela bir mesele uyan, bir alime uyan bir kimse, bir alimden ders alan bir kimse, alim dese ki ona, şöyle yap, ve şöyle yap dediği mesele, Allah'tan ve Rasulü'nden gelen aykırı. Mesela Hanefi mezhebinde örnek vermek gerekirse velisiz nikah. Kız diyor reşit ise bali ise velisinin izine gerek yok der Hanefi mezhebi. Bunun nikahı geçerlidir. Yani şahitlerin huzurunda nikah kıyıldıktan sonra velisinin izne gerek yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki böyle yapan zina etmiş olur. Velisiz evlenen zina etmiştir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hanefi mezheb diyor ki caizdir. Şimdi bir kimse Hanefi mezhebine bu konuda uyar, üyelesiz nikah kıyar ise bu sadece zina fiilini işlemekle kalmıyor demek ki. Eğer şu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini işitmiş olmasına rağmen bunu yapıyorsa Hanefi mezhebinde caiz bu. Diyorsa bakın bu akabinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği şu tehdidi gerektirir. Bir daha ateşten çıkamazdınız. Allah korusun. İşte bu şirkle küfürle alakalı bir mesele. Baba veya anne Diyor ki sakalını kes Onu da bırakın Yani biz babayı anneyi geçtik şimdi Adam diyor ki karım iznin vermiyor Sakal bırakabilir miyim diyor Yahu karın senin Senin itaatin altında zaten O sana itaat etmekle memur Sen ona itaat etmekle değilsin zaten Bunu soruyorlar Veya ikinci evlenmeme eşim izin vermiyor Nereden çıktı bu izin? Yani eş Kim oluyor ki buna Eee yani yetki makamda olsun. Eş zaten yani erkeğe göre kadın zaten yetki makamında değil. Biz yetki sahibi olsa bile mesela baba dese ki işte sakalını kes veya namaz kılma veya içki iç. Bakın böyle fiiller, şayet ortada ikrah yoksa, baskı yoksa yani ikrahı mülci denilen kişiyi zora sokucu, zarara uğratıcı bir ikrah söz konusu değilse Böyle bir itaat, Allah korusun cehennemde ebedi kalmayı gerektiren bir itaat olabilir. Allah'a isyan hususunda, Resulüne isyan hususunda ne alimlere, ne velilere, ne şeyhlere, ne babalara, ne yöneticilere, devlet başkanlarına böyle bir itaat söz konusu değildir. Devlet başkanı bizden olduğu takdirde bu. Bizden olmazsa zaten onların konumu apayrı bir yerdedir. Onlara ancak bir ee, maslahat gözeterek sadece şeriata uygun olan usta itaat edilir. Şeriata uygun olmayan usta ise yönetici bizden dahi olsa ona itaat edilmez. Yani müminlerden, samimi, salih kimselerden bile olsa ona itaat edilmez. İtaat edilme meselesi özellikle yöneticilerle alakalı olduğundan eskiden beri e, ümmetin e, arasında büyük problem teşkil ettiğinden mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Raşid halifeler vardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benden sonra halifelik 30 senedir. Ondan sonra ısırıcı sultanlık başlar diyor. Bu 30 sene geçtikten sonra gerçekten işte Muaviye radıyallahu Anh'ın krallığıyla birlikte bir saltanat başlamış. Yani Raşid hilafet bozulmuş ve yönetimde bazı çatlaklar meydana gelmiş ve bu çok sürmemiş. Ümmet arasında e, İslam ümmeti Birden fazla devlete bölünecek şekilde i̇bn Zübeyr zamanında ayrılık ayrılıklar meydana gelmiş. Emeviler, Abbasiler dönemleri Allah'a ve Resulüne itaate uygun olmayan bazı işlerin artık zuhur etmeye başladığı dönemler. Biz bunlardan da bahsetmeyeceğiz. Ömer radıyallahu anh'ın zamanında bir mecliste üç talakı, e, daim talak, kesin ayrılık olarak... Yani sanki 3 ayrı mecliste verilmiş talak gibi sayması söz konusu biliyorsunuz. Ömer Radyalan burada bir iştihat yapıyor. Nasıl bir iştihat? Onun maksadı şu. İnsanlar normalde bir mecliste 3 tala birden vermek bidattir. Caiz olmayan bir şeydir. Haramdır yani. Tek bir mecliste boşsun, boşsun, boşsun demez kişinin karşısına. Bu haram bir şeydir. Caiz olan, sünni olan, sünnete uygun olan talak, kadın temizlik dönemindeyken, ilişkiye girilmemiş temizlik dönemindeyken, kişi onu boşar. Ondan sonra ikinci bir temizlik dönemi gelir. İkinci temizlik döneminde de ilişkiye girmez ve boşar. İki talak gerçekleşir. Dilerse üçüncü talada bir sonraki temizlik döneminde ilişkiye girmeden verir ve artık o kadın başka birisiyle evlenip balcağızından tatmadıkça ilk kocasına helal olmaz. Sünnete uygun olan kesin ayrılık bu şekilde gerçekleşir. Ee, Ömer radıyallahu an şöyle bir şey düşünüyor zamanda, insanlar işte hani bizim halk arasında da vardır, 3'ten 9'a şart olsun derler. 3'ten 9'a şart olsun kelimesinin manası şudur, bir yemindir aslında, bu talakla yemindir. Ee, yani şu işi yaparsan benden kesin ayrılıkla boş ol. Yani 3 talak birden hepsi, hatta daha fazlası varsa 1000 talakla, 100 talakla ne kadar varsa hepsi o kadar boş ol dercesine e, bunu kastedirler 3'ten 9'a şart olsun diye. İşte böyle bir şey yaygınlaşmış. Yani bid'at olan bir boşama türü insan arasında yaygınlaşınca değil mi ki siz bu haramı işliyorsunuz? Ben de sizi öyle cezalandıracağım ki diyor Ömer radıyallahu madem bu sünnete muhalefet ediyorsunuz, siz bir mecliste üç talak verdiğinizde aynı üç talakla boşamış gibi sayıyorum sizi. Sizi bir daha birbirinize döndürmeyeceğim. Yani Ömer Radyalan aldığı karar bu. Ama bazı sahabeler bu Allah'ın şeriatına, Resulün sünnetine uygun olmadığı için bazı sahabeler buna uymamışlardır. Ali radiyallahu zamanında, Osman radiyallahu zamanında, mesela Osman radıyallahu anh'ın işte Mina'da e, namazı tam kılması meselesi var. Osman radıyallahu anh'ın hangi illete binaen namazı kısaltarak kıldığını bilmeyen bazı sahabeler bunu sünnet aykırı gördükleri için itiraz etmişlerdir. Fakat Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle de buyuruyor, üzerinize zalim yöneticiler gelecek, yani hakkın dışında hareket eden, hatta kayırmacılık yapan, değişik işleri yapan yöneticiler gelecek. Daha ileri boyutta da söylüyor kalpleri mecusi kalbi gibi olan. Yani kalpleri küfür içerisinde. Zahiren işte Müslümanmış gibi gözüken böyle yöneticiler de olacak. Ve bu yöneticiler diyor sırtına vurup malını bile alsa itaat edin diyor. Biz burada demek ki itaati iki şekilde anlamamız lazım. Bu sırtına vurup da alma neyle alakalı? Senin dünya ile ilgili, malınla ilgili şeyler. Yani bu konuda itaat edebilirsin. Yani onlara ayak diremeyin, karşı çıkmayın. Ee, Ubade bin Samut ve diğer bazı sahabilerden gelen şeylerde, rivayetlerde biat alırken, aleyhinize, aleyhinize kayırmacılık yapılsa bile dinleyin, itaat edin diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Yani buradaki kayırmacılıklarla kastedilen hep dünya hususunda. Mesela şimdi işte bu particiler oya falan çağıranlar diyor ya işte bunlar çalıyor, bunlar çalmasın diye. Bunlar işte ceplerine indirmiyor. Bunlar şöyle hizmet yapıyor falan filan. Ben bunun için oy kullanıyorum falan diyorlar ya. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam işte bunlara dikkat almayın diyor. Çalsa bile sabredin. Sabredin. Bunların zulümlerine sabredin. Ama dinle ilgili meseleye gelince mesela tutup işte bu devlet Diyanet diye bir münafık bir sistem kurmuş. Ne için? İnsanların dinini tahrif etmek için. Yani tamamen tahrif de diyemeyiz de, dinin aslından alıkoymak için. E, bir din, yani rusum olarak göstermelik bir din e, ritüelleri uyguluyor diyanet. Yani bunu dayabana atamayız. Ama olması gereken değil. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde emrettiği gibi değil. Yani bunların umruna değil zaten sünnetmiş, bidatmiş, yani bunlar gözetmeleri gibi durum söz konusu değil. Yani e, bunlar dinde tahrifler yapıyorlar. Bunlara uymayın. Kur'an ile yönetim birbirinden ayrılacak diyor diğer bazı hadislerde. Daha önce geçtiği ilgili hadisler. Kur'an ile yönetim birbirinden ayrılacak. Siz Kur'an ne taraftaysa orada yer alın diyor. Kur'an ile yönetim birbirinden ayrılacak ne demek? Yani devletin otorite, güç unsurlarına, Kur'an'a uymayan kimseler söz sahibi olacak. Ama siz Kur'an neredeyse orada yaralın. Nerede? Alimlerde. kitaba ve sünnete bağlı kalan alimler. İşte o zaman yöneticileriniz, asıl ulul emr dediğiniz kimseler bunlardır. Bu yüzden mesela e, İshak bin Rahue, rahimullah diyor ki: Sevadul Azam yani Müslümanların çoğunluğu denilen şey, karaltısı denilen şey Kur'an ve sünnetten ayrılmayan alimdir diyor. Cahillere sorsan insan kalabalığı zannederler diyor. İnsanların çoğunluğu zannederler. Hayır diyor. Sevabı Laza yani büyük karaltı. Tabi olunacak büyük karaltı tek başına dahi olsa Kur'an ve sünnetten ayrılan alimdir. Kim onunla beraberse bu cemaatle beraberdir. Cemaatledir. Kim ondan ayrılırsa yani Kur'an'dan sünnetten ayrılırsa, Kur'an ve sünnetle ilim yapanlardan ayrılırsa o kimse cemaatten ayrılmıştır. Yani fırka fırkalara tabi olmuştur. Yönetimle Kur'an, Kur'an ve sünnet birbirinden ayrıldığı zaman yapılacak şey, bizim ulul emr dediğimiz kimseler, işte Kur'an ve sünneti kendisine yol edinmiş, bundan ayrılmayan, istikamet üzere giden alimlerdir, cemaat odur. Ben buna uymam da kendi başıma hareket ederim, kendim de oradan Kur'an'a, sünnete <gülüyor> bakarım derse bir insan, eğer ilmi varsa yapsın. Ama ilmi yoksa bu şeytanın oyuncağı olur. Yani şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır dedikleri sözün bu manada bir e, haklılık payı var. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İnnemel ilmu bit teallum. İlim ancak öğrenme yoluyladır. Yani hocadan öğrenme, teallum. karşılıklıdır bu. <gülüyor> teallum yoluyladır. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilmi öğretmek üzere kitap göndermemiştir. Mektuplar göndermemiştir. Alim göndermiştir. Yemen'e alim göndermiştir, falanca yere alim göndermiştir. Sahabeler ilim sahibi olarak gittikleri bölgelerde Allah Resulü'nden aldıkları ilimi nakletmişlerdir. Bu aynı zamanda siyretin de naklidir. Yani siyer, gidişat. Yani Müslümanın bir gidişatı vardır mücerred kitaplarla okuduğunla. Alimden aldığım tavırlar, meselelere karşı yaklaşımlar, içinde bulunduğum vakalara karşı işte doğru tespitler. Bunlar hep önemli şeyler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Allah Teala hayrını dilediği kulunu fakih kılar, dinde fakih kılar. Yani anlayış, kavrayış sahibi kılar. Bu fıkı kitaplarda bulamazsınız işte. Yani Allah'ın alim kullara, yani Allah'tan korkan... <gülüyor> Alimler ancak Allah'tan korkan kimselerdir. Yoksa fasık olanlar zahiren çok şey ezberlemiş olsalar, yüzlerce, binlerce hocadan öğrenmiş bile olsalar, bunlar hakiki manada alim sayılmazlar. Gerçek alimler Allah'tan korkan, yani Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarından sakınan kimselerdir. İşte Allah bunlara öyle bir basiret verir. Bu basiretle kitaplarda olmayan, kitaplardan öğrenilemeyen ince anlayışla, firasetle, bazı meseleleri ilim ehli dahi çözer. Allah'ın eli cemaatle beraberdir buyuruluyor. Hadis-i şerifte böyle buyuruluyor. Allah'ın eli cemaatle beraberdir. Yani böyle bir alim etrafında toplanan Müslümanlar Allah'ın yardımıyla şeytandan uzaktırlar. Diğer bir hadiste çünkü şöyle buyuruluyor. İki kişiye nazara şeytan üç kişiden daha uzaktır. Tek kişiye nazaran da iki kişiden daha uzaktır. Yani kişi e, hak üzerinde bu kayıtla azınlık olduğu zaman bile şeytan müdahaleleri söz konusu olabilir. Ama hak üzerinde iki kişi, hak üzerinde olan tek kişiden daha e, koruma altındadır. Yani bu hadis böyle bir manaya da veriyor. Bizim işte cemaat olmamız, bir araya gelmemiz, Kur'an ve sünnet etrafında, sahabenin Kur'an ve sünneti anlama şekli etrafında e, olacağında e, sayı, kemiyet önemli değil. Önemli olan menheci korumak, ilmi korumak, yani aslı korumak, dinin aslını korumak. Bunun etrafında Allah'a itaatte yardımlaşan, birbirini e, yanlışlarda uyaran, hayra teşvik eden, bir ümmet olma gayesiyledir. Yani Müslümanların bir araya gelmesi bu yüzdendir. Yoksa herkes, her birimiz tek başına gitsin, Kur'an, sünnet okusun, bu da denilebilir. Ama bu Peygamber Aleyhisselatü yönlendirmelerine uygun bir tutum olmaz. Çünkü şeytanın müdahaleleri, biz bunlardan korunmuş değiliz. Yani kişi tek başına ilim okurken bunlara maruz kalabilir. Hevasına göre bazı meseleleri anlayabilir. Fakat bir arada olunduğu zaman Allah'ın bir bereketi vardır o cemaate. Yani Allah'ın eli işte cemaatle beraberdir. Kastil ve mana budur. Allah bu cemaatlerle, Allah'ın zikredildiği cemaatlerle hem günahları bağışlar, günahları hasenata çevirir, hem de salih, düzgün anlayışlar lütfeder o cemaate. Şeytanın ihvalarından o cemaati beri kılar. Bilakis böyle cemaatler meleklerin üzerlerini sekinetle kuşattığı meclislerdir. Allah'ın zikredildiği, yani Allah'ın ahkamının, helalinin, haramının, Allah'ın sıfatlarının isimlerinin zikredildiği bu meclisler, meleklerin kuşattığı ve o topluluğun kalplerine sekinet indirdiği şeytandan uzak meclislerdir. Kişi tek başına ilim kitabı okusa, buna nail olamaz. Bu açıdan cemaatin bir araya gelmenin Önemi vardır. İşte yöneticilere gelince, yöneticiler eğer bizim dünyamızı istiyorlarsa, dünya onların olsun. Allah Resulü Aleyhisselat ise bakın bunu söylüyor. Eğer sırtına vurup malını alsa itaat et diyor. Ama dinle ilgili konulara gelince, dinle ilgili konularda Kur'an neredeyse, Orada yer alın diyor. Sizden öncekiler diyor, dinleri uğrunda işte testerelerle biçirdiler, taviz vermediler diyor. Bunlar övüyor, bunlar gibi olun diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi bazı gruplar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu teşvik ve yönlendirmelerinin, tevcihlerinin tam tersini söylüyorlar. Ve maalesef selefilik adına söylenebiliyor bunlar. İşte ne yapıyorlar? Mesela devlet, diyanet devlet adına dolayısıyla... Diyanet şunu açıklıyor. İşte orucu biz hesapla yapıyoruz. Oruç ne meselesi? İbadet. Allah'a kulluk meselesi. Tamam biz diyanete uyarız diyor birileri. Diyanete uyarız. İşte namaz. Namaz biz cemaatle camilerde kılarız. Ya kıl ama eğer bu namaz, kılınan namaz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını iptal eden, boşa çıkaran bir namazsa, kardeşim sırf işte cemaat, kalabalık topluluktan ayrılmama pahasına biz bu işte yokuz. Çünkü Resul'e muhalefet varsa yokuz. Oruç meselesinde böyle. Ezanı ne zaman okuyorlar? Sahurda bir ayrı okuyorlar, iftarda bir ayrı okuyorlar. Tam Allah Resulü ne söylüyorsa tam tersi bir şekilde yapılıyor bunlar. E biz diyanete uyarız. Kim bunu söylüyorsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sözüne aykırı konuşuyor. Aynı adama bakın, Dünyalık konusunda ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Sırtına vurup malını alsa bile dinle ve itaat et, sabret diyor değil mi? Bunlar ne yapıyorlar? Biz hakkımızı yedirmeyiz, isyanı destekliyorlar. İşte Tunus'ta Arap Baharı denilen hareketler başlayınca işte bu cihattır diye milleti galeyana getirdi bu adamlar. Hani Selef'in menheci? Selef'in menheci ne? Allah'ın kitabını ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini merkezde bunlar var. Ee, sahabenin anladığı gibi anlamak değil mi? Uygulamak. Selefilik dediğimiz bu. Başka bir selefilik yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün tam tersini söylüyorlar. Mesela Esed'e karşı ayaklanmaların gerekçelerine baktığınız zaman ne dert? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek mi? Mesele bu mu yani? Gerçekten bunda samim misiniz? Mesele Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek mi? O yüzden mi ayaklandınız? Gerçekten bu yüzden ayaklandılarsa, bakın Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetinde, getirdiği dinde, şeriatta söylenen şeyleri kendileri muhalifler. Ne akide olarak Allah Resulü'nün beyan etti akide üzerindeler ayaklananlar, ne amelde, uygulamada, namazda falanın mezhep üzerinde, filanın e, kelamı, felsefesi üzerinde Allah'a inanış şekli böyle. Namazı kılıç şekli böyle, orcu tutuş şekli böyle. Dolayısıyla cihat şekilleri de böyle. Cihat da eğer Allah emretmişse cihadı, ile gönderdiği usul neyse o usule tabi olarak yapılır. Dolayısıyla Resulün tarif ettiğinden daha fazla cihatçı olunamaz. Mesele gerçekten Allah'ın indirdiğiyle hükmetmekse. Fakat öyle değil. Hep duygular kullanıyor. İşte bu şöyle zulme diyor falanı katlediyor filan şöyle yapıyor falanın ırzına geçiyor falan filan. Bunlar hoş olmayan hâsler tabii ki. Biz bunları asla e, tasvip etmeyiz. Yani bu tasvip ettiğimiz anlamına gelmez. Ama bu olaylar Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam Mekke'deken yaşanıyordu. Sab'e karşı. Bilal radıyallahu an e, kızgın çöllerde taşların altında işkence edilirken İman etmiş sabilerin yapacak hiçbir şey yoktu. Buna e, seyirci kalmaktan başka. Allah Resulü, Allah'ın Resulü, insanların en değerli seçilmişi. Onun başına deve işkembesi, Kabe'de namaz kılarken koyuluyordu. Ayağının altına e, dikenler koyuluyor. Oradan yürürken taşlanıyordu bir taraftan da. Ama Allah Azze ve Celle'nin Orada bir şeyi var. Yani takdiri var. Hikmeti var. Sahabeler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyorlar ki, ortada hisleri galeyana getiren, onlarda da vardıyiz. da insandı. Onların da karısı, kızı, çoluk çocuğu vardı. Ammar bin Yasir'in yerine kendinizi koyabiliyor musunuz? Böyle bir zamanda biz de, işte karşılık vermeyelim mi? Dedikleri zaman, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bir insan olarak... Ama Allah'ın resulü olan bir insan olarak diyordu bunu. Bununla henüz emir olunmadı. Neyle emir olmuştu? Sabredip ve saf. Saf. Saf vazgeçmek demek, yüz çevirmek, o anlık için yüz çevirmek. Bunlara göz yummak yani. Mecbur. Bu dönemin ardından 13 sene süren bir dönemin ardından Allah azze ve celle lütuf olarak Medine devletini nasip etti. Yani işkence, sıkıntılar Mekke'de çekildi. Mekkelilerden iman eden az oldu ama Medine'de böyle bir sıkıntı olmamasına rağmen Allah Medine'lileri iman ettirmeyi nasip etti. Bakın kalpler Allah'ın elinde, vakalar Allah'ın elinde. Eğer kişi demek ki Allah'ın şeriatına tabi olur, Resul'ün getirdiğine teslim olursa Allah ummadığı yerden sana yardımını indiriyor. Medine'lilerle harp medildi, onlarla Tebliğde sorun mu yaşadı? Hayır. Medine'lilerin kucaklarını Allah Azze ve Celle Allah Resulü'ne açtı. Onunla beraber iman edenleri açı verdi. Hiçbir sıkıntı yaşamadan bak. Medine döneminden sonra bir kabileye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber e, elçi gönderiyor, davet etmesi için. İki kişi, iki e, Eslev ve Gifar kabileleri meşhurdur. Allah gıfar kabilesini bağışlasın, mağfiret etsin. Eslem kabilesini de selamete erdirsin diye dua etti kabileler bunlar. Ama neyden sonra? iki tane davetçi gidiyor. Yolda bunun haberini alınca, davetçinin geldiğini e, haber alınca Eslem ve gıfar kabileleri e, birisini gönderiyorlar. Baba yiğit, savaşçı ve İslam'dan nefret ediyorlar. Çünkü hep olumsuz şeyler duymuşlar Allah Resulü hakkında ve hakkında. Bunlar işte ümmeti bölen Ayrılık çıkaran, akrabalar birbirine düşüren, hep olumsuz şeyler söyleniyor. Böyle bir zamanda yolda karşılıyor bunları sert bir şekilde. O kadar sert ki sövüyor, ağzına geleni söylüyor, darb ediyor. Bu elçiler bu darba uğramalarına rağmen, Yahut ne dertleri var, sadece Allah'ın dinini tebliğ edecekler, onların hayrına bir şeyler söyleyecekler, dertleri bu. Ama uğradıkları şeye bakın, darb edilmek, sövülmek, hakaret edilmek ve sabrediyorlar. Çünkü Allah ve Rasulünün emri bu. Sabredin. Hikmetle, güzel öğütle davet edin. Bunlar bu emri yerine getiriyorlar. Bu sayede ki bu gelen davetçi, şey e, kabilelerinin e, elçisi zulmettikçe karşıdan güzel tavırlar buluyor. İşte onlar sabırla cevap veriyorlar, sabırla anlatıyorlar. Eziyete uğramalarına rağmen güzelce anlatıyorlar. Allah'ın dini budur, mesele şudur. Artık dayanamıyor. Ve bu saat iman ediyor. <Gülüyor> Eslem ve gıfara döndüğü zaman, kabilelerine döndüğü zaman fark ediyorlar. Diyor ki kabilesindekiler, senin giderken yüzün başkaydı, geldiğinde yüzün başka diyorlar. Bir hal var sende. <Gülüyor> Bakın daveti, bu iki kişi gitmişti ama onları öldürmeye, engellemeye gönderilen adam yapıyor. Az önce iman etti. Onlardan duyduklarıyla kablesine böyle, böyle, böyle diyor. O anda iki kabile, iki büyük kabile iman ediyor. Biz Allah Azze ve Celle'nin şu ayetini her meselemizde düşünmeliyiz. Kim Allah'tan sakınırsa yani Allah'tan sakınırsa, burada nedir sakınmamız gereken? <gülüyor> Mesela biz ne uğruyoruz? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen, zulmeden, Allah'ın dinini yeri geldiğinde değiştiren, tahrif eden, halka e, sahih dine göre amel edenleri terörist gibi gösteren, kışkırtan bir yerde. Böyle bir yapı var. Bu yapıda ne için sabrediyorsun? Allah'a itaat için, Resulüne itaat için, O'nun emrine uymak için, sünnet için sabrediyoruz. Karşılığında oradan bekle. Eğer gerçekten burada sabredilirse, Allah azze ve celle <gülüyor> yedi kat semanın üzerinde, arşının üzerinde bütün işleri kontrol eden, çekip çeviren O ve bütün mahlukatın, insanların kalpleri de Rahman'ın parmaklarından iki parmağı arasındadır. Dilediği gibi evirip çevirir. Biz Allah Azze ve Celle çevirmedikçe kimsenin kalbini çevirecek bir gücümüz yok bizim. Böyle bir kainatta böyle bir tasarrufumuz, yetkimiz de yok. Bizim hareket edebilmemizin tek şeyi, la havle ve la kuvvete illa billah zikri var ya, cennet hazinelerden bir hazine buluyor Allah Resulü Aleyhisselatü Ama manası ne? La havle, hareket yok. Ve la kuvve, la havle ve la kuvvete. Ve kuvvet de yok. İlla billah. Ancak Allah iledir. Hareket de, hareket edebilme kapasiten de, kuvvet de ancak Allah iledir. Eğer biz Allah'ı razı edersek nasıl razı edeceksin? Sahabe nasıl razı etmişse öyle razı edeceksin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl razı etmişse öyle razı edeceksin ki Allah sana nusretiyle destek olsun, olmayacak kapıları açsın, ummadığın yerden seni rızıklandırsın. Allah Azze ve Celle'nin vaadi bu. Talak suresi 3-4. ayetleri. Eğer sakınırsan, yani Allah'tan korkarsan, sakınırsan, ona isyan etmekten sakınırsan, Resul'le muhalefet etmekten sakınırsan, o Resul ki Allah azze ve celle kitabında zikretmiştir, onun emrine, Resul'ün emrine aykırı hareket edenler ya bir fitneye uğramaktan veyahut can yakıcı azaba uğramaktan sakınsınlar. Resulün emrine muhalefetten de Allah Azze ve Celle sakındırıyor. Çünkü Resul'e muhalefet edersen ben azap ederim diyor. Veyahut bir fitneye düşeriz. Allah'tan. Resul'ünü vahinde korumasına altına aldığı gibi emri ve yasağında da direkt kendisine itaatsizlik olarak niteliyor. Resul'e itaat, Allah'a itaattir buyuruyor. Nisa suresinin 80. ayetinde. Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. İşte biz... Bu itaat emrinden dolayı, meşru olan bu itaatten dolayı bazen hislerimiz aksini gösterse bile naslara ters düştüğünde biz hislerimize de itaat etmeyiz. İtaat ancak meşru konudadır. Hislerine de itaat etme. Yani ne bir emire, ne bir alime, ne bir yöneticiye, ne bir valiye, ne anaya, ne babaya, ne patrona. Allah'a ve Rasulüne ters düşerse itaat yok. Nefsine de öyle. Eğer böyle yapmazsan bakın Kur'an-ı Kerim'de şu ayet boşuna değil. Gördün mü hevasını ilah edineni? Hevani. Heva dışarıdan bir emir değil bakın. İnsanın içinde nefsinin kalyana geldiği şeydir. Şeriatın bazı emirleri böyle. İnsanın hoşuna gitmez, nefsinin hoşuna gitmez. Fakat Allah azze ve celle imanı buna bağlamıştır. Rabbine yeminler olsun ki iman etmiş olmazlar ne zaman meselelerini Rasûl'e gelip muhakeme olmadıkça ona hükmettireceksin. Sonra verdiği hükümden dolayı gönüllerinde hiçbir sıkıntı, dayık, sıkıntı, darlık hissetmeden tam anlamıyla teslim olmadıkça. Evet, Allah'ın ve Rasûl'ün bazı emirlerinden dolayı gönülünde darlık hissedebilirsin. Bu doğaldır. Ama Rasûl'ün hükmüne teslim olmak zorundasın. İman içinde bu şarttır. Mesela düşünün. Allah Resulü Aleyhisselatü diyorlar ki, benim bir akrabam var. Bu akrabam bana hiç sılaha yapmıyor, benim haklarımı hiç gözetmiyor, yerine getirmiyor. Bana hep kötülük yapıyor. Buna rağmen ey Allah'ın Resulü, ben Allah'ın ve Resulü'ne itaat ederek ona sılâmı devam ettiriyorum. Yine de yani o benim haklarımı yerine getirmese de ben Allah'a ve Resulü'ne itaat için bunu yapıyorum. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam diyor ki, o, o takdirde sen kül yedirmiş gibisin ve o zatı övüyor. Şimdi hislerimiz ne der? Yani bu doğal bir şey. Mesela sana kötülük eden, söven, hakaret eden, hakkını yiyen, malını çalan bir adama sen güzel şeyler düşünmezsin. Taşkınlık yapman an meselesidir. Şeriat sana diyor ki, burada haddi aşma, zulmetme. <gülüyor> Misliyle karşılık verebilirsin. Bu hak ama bunu da affedersen bu daha fazliyetli. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakkında bazı rivayetlerde bu geçer. Hamza radıyallahu Anh, şehitlerin efendisi denilen Hamza radıyallahu Anh, Uhud günü şehit edildiği zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle yemin ettiği rivayet edilir. Tarık geliyor ama isnatlar biraz problemli. Yani sıhhatini tam bilemeyeceğim. Fakat Nail Suresinin 126. ayetinin, Böyle bir vaka üzerine nazı olduğu söylenir. Sonuçta bu ayet bir olay üzerine iniyor. Fakat vaka böyle midir? Rivayet tarihlerinde zayıflık var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın burada sana bunu yapanlara 70 kat fazlasını yapmadıkça diye böyle bir yemini yaptığı söyleniyor. Bunun üzerine bu ayet iniyor. Ya misliyle karşılık verirsin, başka hakkın yok, zulmetme hakkın yok veyahut affetsen daha faziletli. Vaka olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bezarın rivayet ettiği bir hadiste yanında Resulü Aleyhisselatü Vesselam oturuyor. Yanda Ebubekir Radiyallahu anh oturuyor. Mecliste sahabeler oturuyor. Bir zat geliyor. Ağzına gelen Ebubekir Radiyallahu saymaya başlıyor. Ebubekir Radiyallahu anh bir sabrediyor, iki sabrediyor. Allah Resulü'nün sesi çıkmıyor. Beyanamıyor Ebubekir Radiyallahu anh. Bu da başlıyor söylemeye. Yani misliyle cevap vermesi hakkı değil mi? Hakkı. Söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalkıp gidiyor. Yetişiyor Ebu Bekir ve diyor ki, Ey Allah'ın Resulü bu adam bana söyledi, söyledi, sen ses çıkarmadın, ben de dayanamadım, cevap verdim, sen kalktın, gittin diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ey Ebu Bekir, o adam konuştukça senin yerine melekler cevap veriyordu. Sen cevap vermeye başlayınca melekler orayı terk etti. Şeytan girdi araya. Ben terk ettim. O yüzden diyor. Şimdi şu pozisyona bakın. Kendinizi Ebu Bekir radıyallahu anın bu durumuna koyun. Ve buradaki de Allah Resulü değil. Çünkü Allah Resulü Allah'ın Resulü olduğu için belki ayrı bir e, konuma koyabilirsiniz. Bir kardeşiniz olduğunu düşünün. Sizden daha e, oturaklı, bu konuda daha e, dengeli bir kardeşiniz. Böyle bir tavırdan, yani daha kötüsünden koyup yani daha hayırlısına yönetmek için size böyle bir tavır yaptı, kalktı gitti. Ne yaparsınız? Bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı şey bu. Veya şöyle düşünün, İlk hadisesi olduğu zaman, ifk, yani Ayşe Radyalan'a iftira hadisesi. Yani hiç kolay bir şey değil bu. Biz okur geçeriz. Ama hiç kolay bir şey değil. Yani bundan yaralanlardan birisi de Ayşe radyalan babası Evbekir radyalar. Evbekir radiallahu Neden sıttık oldu, Neden öldü? Neden ümmetin en hayırlısı imanları tartılsa Evbekir hepsine ağır basar denildi. Bakın o Evbekir radyalar, Mistahbin Usase diye bir kölesi var. Allah Resulünün hanımı Ayşe radyalanaya iftira attıldığı zaman münafıklar bu iftira'yı attıkları zaman bu iftirayı sağda solda yayanlardan, ileri geri konuşanlardan birisi de bu müstahbin bin usahse. Radiyallahu anh. Günlerce itham altına kalıyor Ayşe Radiyallahu ha, Müminlerin annesi. Allah Resulü'nün hanımı, Ebu Bekir kızı. Ve namus iftirası bu. Sahabelerden bile pek çok kimse bulaşıyor. Ali Radiyallahu da dahil. Beşer dolaşan naflara kulak verirler. Allah Azze ve Celle hepsini kınıyor. Yani siz bunu küçük saydınız ama bu Allah katında büyüktür diyor. İşte düşünmeli değil miydiniz? Yani araştırmalı, düşünmeli, hemen böyle kapı vermemeli. Bu konuda Allah Azze ve Celle eleştiriyor. Neyse. misafir bin Usase'nin yalan söylediği ortaya çıkıyor ayetlerin ince. Yani bu yalancılardan birisi de, yalan söyleyenlerden birisi de Mistah bin Ustazı Kim? Sahabe. O da sahabe. Köle ama o da bir sahabe. Ebu Bekir radiyallahu kölesi. Bekir yemin ediyor. Yani bu iftirada elebaşlık edenlerden biri olduğu için sana yaptığım bütün yardımları keseceğim diyor. Allah azze ve celle tekrar ayet indiriyor. Hakkı değil mi? Yani senin ekmeğini yiyen birisi senin ailenin namusu hakkında ileri geri milleti kışkırtan birisi oluyor ve sen buna yaptığın yardımı kesiyorsun. Allah Azze ve Celle ayet indiriyor. Ebu Bekir radıyallahu anh nasıl bir e, imtihanla imtihan edildiğini düşünün şimdi. Eskisi gibi aynı yardımı yapmadıkça olmaz diye. Ve Ebu Bekir hislerinin anh hislerinin e, işte ailesinin bu gibi ne varsa değerler olarak bunların hepsini bir tarafa bırakıyor. Allah'a ve Resulüne itaaten aynı yardımlara devam ediyor. Bazen şeriatın emirleri bizim nefsimizin, hislerimizin belki zıttına gelebilir. Ama iman bunu gerektiriyor. Allah ve Resulü hükmettiği zaman müminlerin sözleri ancak işittik ve itaat ettik demelerinden ibarettir. Münafıklar ise Allah Azze ve Celle yine kitabında, bu Nisa suresinde anlatıyor bunları da. Büs bütün yüz çevirdiklerini görürsün diyor. Allah ve ne hükmetmeye çağrılıklar zaman münafıkların bütün tam bir yüz çevirişle, tam bir sudut yüz çevirişle yüz çevirdiklerini görürsün diyor. İşte şu an yaşadıkları hayat içerisinde kim olursa olsun, hangi grupların olursa olsun bidat gruplarından Hangi grup olursa olsun. Yalnız Allah ve Resulüne gelin denildiğinde buna. Yani bırakın kıyas, bırakın mezhebi, bırakın reyi, bırakın keşfi. Bunların hepsini bırakın. Allah Azze ve Celle'nin kitabında buyurduğu gibi yalnızca Allah ve Resulüne gelin denildiği zaman işte onların bütün yüz çevirişle yüz çevirdiklerini görürsün. Hatta bu yüz çevirişlerini de beğenirler derler ki bu Rahmani bir çeşitliliktir derler. Rahmana da iftira ederler. Rahmani bir çeşitlilik. Ümmetin ihtilafı rahmettir derler. <gülüyor> Tuttukları bu batıl yola münafıkla bir de böyle şer'i kılıflar bulurlar. Allah azze ve celle ise Rabbinin rahmet ettikleri müstesna ihtilaf edip dururlar diyor. Başka bir ayette her bir grup, her bir grup kendilerindekile sevinir. Sevinecekleri bir şey olmasa ellerinde böyle gruplarla devam ederler mi? Fetullahçılar kendilerine göre kendilerini tatmin ettikleri bir şeyler var dinden. Tarikatçıların öyle, mezhepçilerin böyle. Herkes bir şey tutulmuş gidiyor. Hiçbir şey diyemezlerse Allah ve Resulüne aykırı oluşları açıklandığında biz bilmesek de bizim hocalarımızın vardır bir bildiği derler. Meseleden sıyrılma yolunu tutarlar. Evet, i̇bn Ömer radiyalanmadan gelen rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Müslüman kişinin günah ile emredilmediği sürece Boşuna giden ve gitmeyen konularda itaat etmesi gerekir. Günah ile emredildiğinde ise dinlemek de yoktur itaat, itaatte. Hadis neredeymiş? Buhari ve Müslim'de. Hani işte aman Buhari ve Müslim okumayın, sapıtırsınız diyenler var ya. Herhalde bu hadislerin görülmesini istemeyen kimseler. Çünkü bu adamlar diyorlar ki, Günah olan konularda yöneticilere itaat etmeyi emrediyorlar. Mesela nedir günah olan husus? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, iftar ve savur vakitleri hakkında. İftarda acele etmek ve savurda geciktirmek. ümmetimde bu devam ettiği sürece hayır üzere devam ederler. Bu haberi, emir yok, yasak yok diye tevil edebilirler, akli gelebilirler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu lafızda da söylüyor bu adisini. Emretti Rabbim diye. İftarda acele etmemi, sahurda gecikmemi emretti. Başka bir lafzında Yahudilere muhalefet edin, Hristiyanlara muhalefet edin, onlar şöyle şöyle yaparlar diye onlara muhalefet, yani yasakla birlikte. Yani bunda hem emir var, hem yasak var. Dikkat edelim. Hem emir, hem yasak var. Aynı şu kurban meselesi veya sakal meselesinde olduğu gibi. Emir de var, yasak da var. Emredilenlerde işte gücünüz yettiğince bir tolerans var. Ama yasakta böyle bir şeyin yok. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, size bir şey emrettiysem gücünüz yettiği kadar onu yerine getirin. Bazıları savsaklıyor. İşte buna gücüm yetmiyor. Savsaklayabilir. Rabbine hesap verecektir. Ama bir şey yasaklamışsam diyor, derhal ona son verin. Burada artık bu güç yetirme şartını da kaldırıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte bakın, Resule muhalefet, Günah olan bir husus mudur? Caiz olan bir husus mudur? Rasûl'e muhalefet. Yani bundan daha açık bir günah var mı ya? Yani Rasûl'e muhalefetten daha açık, daha bariz bir günah var mı? Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, seni de, senden önceki peygamberleri de, nebileri de ancak Rabbinin izniyle itaat edilsinler diye gönderdik. Bakın Allah'a da itaatsizlik var. Bundan açık günah var mı? Müslüman kişinin günah ile emredilmediği sürece, günah ile emredilmediği sürece, demek ki itaat bu kayıtla, günah ile Allah ve Resulü'ne isyanla emredilmediği sürece, hoşuna giden veya gitmeyen konularda itaat etmesi gerekir. Sırtına vurup malını alsa diyor ya diğer hadiste, bu günah olan bir husus mu? Günahsa onun günahı. Bu yüzden İbn Mesud ve Malik bin Huyeci ricadan gelen rivayetlerde Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Yani cereye itaat emre derken onların yüklendikleri onlara sizin yüklendikleriniz sizedir. Yani onlar zulmü diyor diye sen zulme demezsin. Yani malın üzerinde dünyalık hususta onlar yönetici kılınmış. Zulmen veya şer'an ister meşru bir yönetim olsun, ister zulmen geldikleri bir yönetim olsun onlar bu yetkiye sahip. Güç sahibi senin üzerinde. Dünyalık da senden mesela zekat vermen gereken mal nedir? Kırkta birdir. Ama bu Müslümanlardan bu devlet tutuyor, vergi alıyor. Yahu vergi, yahud denir Hristiyan'dan alınır. Alıyor değil mi? Ekmek alıyorsun, alıyor. Su içiyorsun, sudan vergi alıyor. Her şeyden vergi alıyor. Otobüse biniyorsun, ondan vergi alıyor. Bu hak değil. Haksızlık. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sırtına vurup malını alsa İtaat et. Bakın bu Resul'e itaat. Bunlara itaat değil. Bu Resul'e itaat. Buna sabretmek Resul'ün emri. Böyle olunca bu günah olan bir husus değil demek. Bunu yaptığın zaman işte sen kafir bir devlete, yazıları böyle diyor ya, kafir bir devlete vergi vermekle günah mı giriyorsun? Hayır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sırtına vurup messe bile, İtaat edin diyor mu? Demek ki bu günah olan bir husus değil. Onlar sırtımıza vurup vergi alıyorlar bizde. Zorla alıyorlar. İstersen verme yani. Elektriğe mesela vergi verme istersen. Elektriksiz kalırsın sen zarar görürsün. Bu demek ki meşru olan bir konu. Ama gelip senin namazına müdahale ederse, senin orucuna müdahale ederse, mesela vakit, Vakitleri belli bir şekilde farz kılmıştır namaz e, oruç da böyle Ramazan ayındadır ama Ramazandan önce oruca başlatır e, zilhicceden önce de bayram yaptırır bu devlet sana şeyden şevvalden önce zilhiccede işte gününden önce neyse yani vaktinden önce bazı ibadetlerini yerine getirtir kurban kesersin kulağına küpe vurur ifsa eder. Bu konularda itaat yok. Ama taviz yolundanlar, yani meşru konularda itaat etmeyip de işte devlet zalimdir, zulmediyor deyip burada ayaklanmaya çağırıp da Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve itaat edilmesi gereken, e, e, itaat edilmesi emrettiği noktalarda isyan eden, ayaklanan ama itaat edilmemesi gerektiği müseleri yerlerde de çoğunluğa uyan diğer bir tabirle. Batıl çoğunluğuna uyan kimseler, kendilerine maalesef utanmadan selefiyiz diyebiliyorlar. Evet, Adi bin Hatim radıyallahu anh'dan yani gelen rivayette Nebi Aleyhisselatü ma gittim. Boynumda altından bir haç vardı. Bu kıssa, e, cehaletin şirk gibi bir meselede de mazeret olduğuna delildir. Çünkü Adi bin Hatim radıyallahu anh'ın kıssası, Uzunca bir kıssadır. İlk önce Mekke dönemindeyken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Adi bin Hatim'e tebliğde bulunuyor. İslam'ı anlatıyor. Şöyle şöyle olacak İslam'ın mülkü buralara erişecek diyor. Adi bin Hatim hiç umursamıyor böyle şey mi olur? Çünkü düşünün sen <gülüyor> yanda sana sığınmış Müslümanlara bile gücün yetmiyor. Onları bile koruyamıyorsun. Öyle bir işkence altındasın. Diyorsun ki işte Kayserler Kisralar bunların hazineleri İslam'ın ayakları altına serilecek diyorsun. Sana'dan Hadramut, Medine arasına bir çoban koyununu kapacak bir kurt dışında hiçbir korku olmadan selametle güven içinde gidip gelecek. Bunları söylüyor. Uçuk geliyor Adi bin Hatim'e radiyallahu O zaman için. Allah Resulü'nün söyledikleri. Ve kaçır gidiyor. Hristiyan oluyor Adi bin Hatim. Sonra Medine'ye geldiği zaman artık Medine devlet olmuş. Yani Müslümanlar bir güvenliğe kavuşmuşlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söylediği şeylerin çoğu çıkmış. İkisi oldu diyor. Üçüncüsünü beklemekteyim diyor ondan sonra Ali Bin Hatim. Ali Bin Hatim geldiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ey Adi seni kaçıran nedir? Böyle bir konuşmaları var. Orada işte şeyi de anlatıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Işte, Gayril mağdubi aleyhim ve let gazaba uğrayanlar Yahudilerdir sapıklar ise sapkanlar ise bunları falan anlatıyor Adi bin Hatim Müslüman oluyor bundan sonraki bir geliş Adi bin Hatimin Müslüman olmuş ama daha her şeyi insan bir seferde öğrenemiyor boynunda altından bir haç var diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ey Adi şu putu boynundan çıkar at put, haç demek ki put buna put diyor Allah Resulü <gülüyor> boynundan çıkar at Şimdi Adi o sırada Müslüman olsaydı böyle bir şey söyler miydi Allah Resulü'ye satırsa? Zaten Hristiyanların dini de bu. Bunu çıkar at. Ben de çıkarıp attım. Yani Müslüman ki bu boyunda haç takıyor. Çünkü haçın put olduğu, şirk olduğu bu düşünmüyor veya bilmiyor. Ben de çıkarıp attım Allah Resulü'ye deyince. Ona gittiğimde Tebe suresini okuyordu. Şu ayeti bitirene kadar okudu. Alimlerini ve rahiplerini Allah'ın dışında Rabler edindiler. Tevbe Suresi 31. ayet. Bunun üzerine ben biz onlara ibadet etmiyorduk dedim. Yani Hristiyan diye ya, adı bınatim. Biz onlara ibadet etmiyorduk. Yani biz onlara secde etmiyorduk. Yani ibadet diye e, kalıplı ibadetler. Biz bunları yapmıyorduk. Buyurdu ki Allah'ın helal kıldığını bunlar haram kıldıklarında. Siz de haram sayıyor ve Allah'ın haram kıldığını helal saydıklarında helal sayıyor değil miydiniz? Ben evet dedim. İşte bu onların ibadetidir buyurdu. İnsanların en çok gaflet ettikleri şirk. Şirklerden birisi bu. Ehli kitap yani kitap ehli bir topluk böyle bir şirk yüzünden helak olmuş bakın. Ümmetin şirklere ümmetlerin şirklere düşmelerinde en büyük etkenlerden birisi Peygamberler salihlere karşı olan aşırılıktır. Peygamberlerden kaynaklı değil, salihlerden kaynaklı, alimlerden kaynaklı değil. Bunlara karşı yaklaşımdan dolayı. Mesela hep şöyle bir misal veririz konunun anlaşılması için. Adam size bir hedef gösterir birisi. Aa, orası. Ama sen adama kitlenirsin. Bu adam ne kadar güzel, ne kadar yaklaşıklı, parmaklar ne kadar güzel, parmağında yüzük var mı yok mu? Sen bunlara kitlenirsin, kaybedersin. Haluki o adam işaret ediyor, bak şuraya dikkat et, sen o yöne bakmıyorsun. İşte zatlarına, peygamberlerin, alimlerin, salihlerin zatlarına karşı olan bu aşırılık insanları şirke düşüren en önemli unsurlardan birisi olmuştur. Bu sebepledir ki, bakın hadisin ifadesine, Allah'ın helal kıldığını haram kıldıklarında. Yani bu insanlar biliyor ki Allah bu şeyi helal kılmış, biliyorlar. Ama alimler de haram kılıyor, ona tabi oluyorlar. Allah bir şeyi haram kıldı halde, bunlar helal sayıyor. Mesela temin zina önlerini verdik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki velisi evleden kadın zina etmiştir. Bu kadar. Hanefi mezhebinde sorun yok. Kadın eğer akıl bali olmuşsa, velisinin izni olmasa da evlenebilir diyor. Ve çoğu da mesela şu an böyle şeyler yapıyorlar. Metres hayatı yaşayanların çoğu, işte bir e, imam nikahı diyorlar. Kızın velisi yok, bir şey yok. Böyle nikah kıyıyorlar. Metresat'ı yaşıyorlar. Kız kaçıranlar var hakeza. İmamlar da maalesef bunların nikahını kıyıyor yani. İmama gerek yok nikah için de aslen. İmamlar da kıyıyor yani. Evet, işte bu onların ibadetleridir. İbadet. Bu onların ibadetleridir diyor. Allah'ın helal kıldığı bir şeyi haram saydıklarında, haram kıldığı bir şeyi helal saydıklarında buna itaat etmek, böyle itikad etmek bu onlara ibadettir. Bugün Sıkarada bu meselelerden birisi maalesef. i̇bn Abbas'a Abbas gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a dayandırarak Allah bazı şeyleri haram kılmıştır. Bunlar yasak. Bunları çiğnemeyin diyor, yırtmayın, bu delmeyin bu yasakları. Bazı şeyleri helal kılmıştır baz şeyleri de diyor, sükut etmiştir Allah Azze ve Celle. Bunları da araştırmayın diyor. Bu Allah'ın unuttuğundan değil, ümmetime rahmetinden dolayıdır diyor. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a bu hadisi rivayet ettikten sonra diyor ki, hakkında sükut edilen her şey mafuvun antır affedilmiş şeylerdir diyor. Demek ki bu dinde Allah unutucu değil. Kıyamet gününe kadar, yani daha sonrasına kadar, yani gaybı mutlak surette bilici Allah Azze ve Celle. Helali haram beyan etmiştir. Kitabında öyle şeyler beyan etmiştir ki Nedi Aleyhisselatü Vesselam zamanında mevcut olmayan bilgiler vermiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayatında öyle şeyler anlatmıştır ki çünkü vahiyle konuşurdu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Kendisi gaybı bilici değil. Kendi zamanda olmayan bir şeyi söylüyor. Diyor ki mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam henüz görmedim ama Yakında şöyle şöyle olacak diyor. İşte ellerinde sığır kuyruklar gibi kamçılar, insanlar dövecek topluluklar çıkacak diyor. Yine diyor, örtündükleri halde çıplak olan, giyindikleri halde aslında çıplak olan, başlarını deve örgücü gibi yapan, kırta kırta yürüyen, kadınlar olacak diyor. Meyleden ve meylettiren. Yani iş atan ve başkalarının da iş atmasına, veleşen, Böyle kimseler olacak. Bunlar diyor, cennetin kokusu 400 senelik mesafeden hissedilmesine rağmen cennetin kokusunu daha yalamayacaklar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Var mıydı Allah Resulü zamanında böyle giyimler, böyle şeyler veya böyle zabıtalar, polisler, jandarmalar yoktu. İnsanlara zulmeden yoktu. Görmemişti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ben henüz görmedim diyor zaten. Ama bu olacak diyor. Yine diğer bir hadiste deve semerleri gibi eğerler üzerinde diyor kadınlar Şoförlük yapacak. Kaid. Kaid. Şoför demek. Bugün şoför manasında kullanılıyor kaid. Bunlar diyor yani... E, suruç. Suruç semerler demek. Suruç üzerinde kadınlar olacak. Yani o zamanda kadınlar develere biniyordu. Yani o zamanda vardı. O halde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahir zamana atfettiği şey, o zamanda mevcud olan bir şey olamaz. Deve semerleri gibi bir şeyler üzerinde kaip kadınlar, yani sürücü, sevk edici kadınlar olacak diyor. Yine mescitlere diyor, minderler üzerinde, minderler üzerinde gelecekler, minder üzerinde herhalde uçarak gelmiyorlar. Minderler üzerinde gelecekler, kadınlar da diyor, giyinmiş çıplaklardır diyor, ümmetinin son zamanlarında böyleler olacak diyor. Minderler üzerinde, yani arabalarla mescitlere gelirler, kadınlar ise giyinmiş çıplaklardır diyor şayet diyor bunların ardından bir ümmet daha gelecek olsaydı yani bir peygamber daha gelecek olsaydı vallahi sizin sizden öncekileri hani esir edip cariye aldığınız gibi sizden köle ve cariye dinirlerdi diyor şayet bir ümmet daha gelecek olsaydı yani bunları cariye dinirlerdi diyor Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. yani imanlı nef ediyor Allah Resulü diğer bir hadiste zaten onlar münafıklardır yani teberrüt yapan açılıp saçılan kadınlar münafıklardır buyuruyor Evet. Bunları haber vermiştir bakın. Allah Resul zamanında yoktu bu. Dolayısıyla birisi Allah Resul zamanında sigara yoktu o yüzden naslar da yok diyemez. Allah hükmetmiştir. Ra'd suresinde ayet. Vallahu yahkumu ve la hukmihi. Allah hükmeder. Onun hükmü ardından söz söyleyecek kimse yoktur. Allah hükmetti mi? Helale hükmetti, harama hükmetti. Dini bildirdi. Ve en son indirdiği ayette ne buyurdu? Bugün sizin için dininizi tamamladım. Artık yeni bir şey yok, yeni bir helal, yeni bir haram yok. O gün haram olan ne varsa kıyamet gününe kadar haramdır. O gün serbest bırakılan, helal bırakılan ne varsa kıyamet gününe kadar helaldir. Ve haram kılanlar için özellikle Allah'ın helal kıldığı şeyleri, izin verdiği şeyleri haram kılanlar için yoksa sizin kitabınız mı var, bir yerde size vahyediliyor da oradan mı okuyorsunuz diye tehdit ediyor Allah Azze ve Celle. Demek ki bazı alimlerde, pek çok alimde sigara çıktıktan sonra ileri geri yorumlar yaparak kimisi helal demiş, kimisi haram demiş, kimisi işte ortada bir yol tutma iddiasıyla mekruh demiş. Herkes bir hüküm vermek zorunda hissetmiş kendini. Biz burada şu hadisin sınırında duruyoruz. Allah neyi haram kılmışsa, neyi yasaklamışsa ondan uzak durmak gerekir. Neyi helal kılmışsa burukta serbest bırakmıştır. Bir de Rahman'ın sükut ettiği, Hüküm belirtmedi yani. Hüküm belirtmediği şeyler vardır. Onlar da <gülüyor> unuttuğundan değil haşa. Ümmetme rahmetindendir diyor. Allah Azze ve Celle'nin sükut etmesi hükümdür bakın. Hüküm. Hakkında sükut etmek başkaları gelsin, iştah de buna hüküm tayin etsin diye değil. Ne diyor İbn-i diyelim ad Hakkında sükut edilenler affedilmiş şeylerdir diyor. Anlasınlar diyor. Evet. Bu ayetle işte bunun da bir alakası vardır. Yani biz belki sigara örneğini verdik. Çok uç, çok her tarafa yaygınlaşmış bir mesele. Basitçe insanların haram, mekruh veya rastgele şeyler söylediği bir konu olduğu için. Bunun gibi pek çok şey ekleyebilirsiniz. Helal, haram konusunda insanlar değişik değişik şeyler söylüyor. Herhangi minnasta dayanmadan. Bu alimin görüşü bu diyor. Alimin böyle bir görüşü olamaz. Helal ve haram görüşlere bağlı değildir. Helal ve haram sadece ve sadece vahye bağlıdır. Vahiy hükmeder, Allah hükmeder. Allah'tan sonra arkasından söz söyleyecek, onun ardından söz söyleyecek kimse yoktur. Abdullah bin Mesud Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benden sonra işlerinizi, işlerinizi yani yönetiminizi, sünneti öldüren ve bid'atle amel eden kimseler üstlenecektir. Bakın Allah Resulü bunları da görmemişti ama haber veriyor değil mi? Allah'ın izniyle. Benden sonra işlerinizi üstlenecek kimseler nasıl kimse vermiş? Sünneti öldüren, bidatlerle amel eden kimseler. Namazları da vakitlerinden erteleyecekler. Yani bir diyanet. Diyanet gibi bir kurum. Yani devletin imamları, devletin tayin ettiği imamlar. Camilerdeki Emevilerin imamlarını düşünün, Abbasilerin imamlarını düşünün. Onların yerine bizim diyaneti koyun namazlarda da vakitlerinden erteleyecekler. Ne yapılacak bu zamanda? Bizimkiler diyor ki, biz diyanete uyarız. Bakın Allah Resulü ne diyor? Ben ey Allah Resulü, onlara yetişirsem nasıl yapayım dedim. Buyurdu ki, nasıl yapacağını bana mı söylüyorsun ey Ummi Abdinoğlu? Allah'a isyan eden itaat yoktur. Bu hadis, İmvace, Ahmet bin Naber, Taberani ve Beyhaik tarafından rivayet edilmiştir. Nasıl yapacağını bana mı soruyorsun ey Ümmi Abdinoğlu, oğlu? İbn Mesud, ey İbn Mesud bana mı soruyorsun? Allah'a isyan eden itaati yoktur. Musab bin Saad radiyallahu anhu babası yani Saad bin Ubakka'nın oğlu bu. Radiyallahu anhu'dan rivayet ediyor. Kur'an'dan bazı ayetler onun hakkında inmişti. Yani Saad bin Ubakka hakkında. Saad'ın annesi dininden dönmedikçe ebediyen onunla konuşmayacağına ve yiyip içmeyeceğine yemin etti. Annesi o sırada müşrik ve sen dininden dönmedikçe yani İslam'dan tekrar dönüp o müşrikliğe dönmedikçe bir şey yiyip içmeyeceğim ve konuşmayacağım seninle diyor. Yani velâ ve berâ uyguluyor batıl dini için. Annesi. Dedi ki sen Allah'ın annenle babanı yani annesi diyor, bununla da şey yapıyor ha, izam etmeye çalışıyor. Annesi diyor ki sen Allah'ın Annenle babanı sana vasiyet ettiğini söylüyorsun. Yani onlara itaat etmeyi dinin emretmiyor mu? Bak ben de sana dinden dönmeni emrediyorum diyerek ilzam etmeye çalışıyor. Ben senin annenim. Sana bunu ben emrediyorum. Diyor. Annesi üç gece bekledi. Hatta yorgunluktan bayıldı. Yani şirkinde de bu kadar samimi. Adam, kadın, şirki için yemiyor, içmiyor, konuşmuyor, baygın düşünceye kadar ya. Şirki için. Batıl bir din için. Berayı tam uyguluyor. Bunun üzerine Umare denilen bir oğlu kalkarak ona su verdi. Annesi sağda beddua etmeye başladı. Annesi sağda beddua etmeye başladı. Az sonra Allah Azze ve Celle Kur'an'da şu ayeti indirdi. Lokman Suresi 15. Ayet. Eğer ana baba hakkında ilmin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onlara itaat etme. Dünya işlerinde onlara iyilik üzere muamele et. Bakın ayet, anne baba hususunda da bu ayrımı yaptı değil mi? Dünya işlerinde iyilikle muamele et ama Allah'ın hakkı olan ibadet meselelerinde onlara itaat etme. Bu rivayet Müslimin sayinde. Evet, Allah izin verirse korku sebebiyle Allah'a isyan edenin şeytana uymuş olacağı, Tabii bunu bir sonraki derste işleyeceğiz. Subhanekallahü ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe illallah tevahtekileri şerikerek ve eslavtu bike tubilek. Esmâ.